İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet haftanın karikatürlerinde. Merhaba İzal, hoş geldin. Merhabalar, bağlandık galiba değil mi? Günaydın. Evet, bağlandık günaydın. Evet. Söz sende. Karikatür koronavirüsünden mi bahsedeceğiz gene? Ee, ben <gülüyor> şaka, şaka. küçük bir e, dünya turu e, teklif ediyorum küçük bir devre alem. E, fakat şey e, Covid-19 rehberliğinde uyar mı? Biraz Uyar, uyar. Ka kaç karikatürde dev devralem. E, 6-7 tane karikatürle yani en sonunda e, ülkemize, güzel ülkemize döneceğiz. Belçika'dan e, tamam. başlayıp e, öyle birkaç ülkeyi gezelim diyorum. E, şimdi Hristiyan e, düğünası biliyorsunuz önümüzdeki pazar günü e, Paskalya bayramını kutlayacak. Paskalya, evet. E, her yıl mutlaka e, e, Nisan ayında bir pazara denk geliyor ve böyle Paskalya çörekleri falan e, Pişiriliyor evlerde, açlanmış yumurtalar, boyanıyor. Aileler bir araya gelip buluşuyor. En önemlisi bir hafta boyunca da bir festival ortamı yanıtılıyor. Aynı şey Yavgı Dünyası için de geçerli. Yarın gece, yarın akşam e, Hamursuz Bayramı başlıyor. Pesa. Hamursuz. Evet, o da sekiz gün boyunca kutlanıyor. Orada da ilk gece bütün aileler e, buluşuyorlar, bir araya geliyor falan aile bireyleri. E, fakat bu sene çok tabii. Ee, aslında bu gelenekler e, insanların son yıllarda tatil olduğu için e, mesela e, Paskalya tatili e, Batı'da Katolik dünyasında kutlanıyor. Aynı şekilde İsrail'de de Bayramı kutlanıyor, tatil oluyor ve insanlar e, bu tatilden istifade seyahat ediyorlardı, geziyorlardı, turizm yapıyorlardı falan. E, Dolayısıyla bu sene öyle bir şey yok. Şimdi ben hemen Belçikalı çizer Nikola Vado'nun karikatürüne geleyim. O da bu sıkıntıyı dile getirmiş. Büyükçe bir binanın balkonunda, balkonlarında daha doğrusu karşılıklı iki balkonda sohbet eden iki çift görüyoruz komşu bunlar. Dördünün de yüzlerinde maskeler var. Birileri daha yaşlıca. Diğer çift yan balkondakiler komşular daha genç. Hatta bir de küçük çocukları var arkada. Hepsi maskeli. Ee, yaşlıca olan göbekli ve beyaz paninalı adam e, balkondaki e, komşusuna soruyor. Paskalya tatilini nerede geçireceksiniz? Genç kadın yanıtlıyor. Salonla oturma adası arasında henüz e, karar veremedik, karar veririz diyor. Ee, evet. Karar verdiklerinde muhtemelen bilgisayar ekranlarında aynı odada kurup e, bütün aile bireyleriyle birlikte bazı teknolojik programlar sayesinde bir araya geleceklerdir. İyi ki teknoloji altyakımız var. Hazırda bekliyor. Diyeceğim. Evet gayet hoş. Evet. E, Hepsi şimdi, maskelerini takmışlar. Tek, özür dilerim duyamadım. Hepsi maskelerini takmışlar da aşağıdan koronavirüs mü bakıyor? Ee, aşağıdan öyle bir şey var mı? Aşağıdan bakan da yok. Komşunun bir... Kedi herhalde o. Haa kedi, kedi. kedi. Evet, evet. O da maske takmış. Evet. O da yukarı bakıyor. Yani böyle e, sosyalleşme bu şekilde oluyor. Evet. E, teknoloji bir yana e, kimileri de bu karantide durumundan istifade bir takım e, konvansiyonel araçları e, yeniden keşfettiler. Örneğin de oldukça eski ve neredeyse unutturmuş olan bir alışkanlık vardı. Ee, kitap okumak. Aa Bu, evet. Ben, ben de hatırladım. Geldi... Ee, Siz çok kötü. Ee, geldiği için bugün bilmiyorum neden. Fırtına var galiba dışarıda. Ee, ben sizi duyamıyorum. Benim yani. sesim kötü. Ee, Öyle mi? Benim sesim kötü mü geliyor? Bu... Yani çızırtını geliyor. Du... Ee, Alkına biraz zorluk çekliyorum açıkçası. Robbie. Ee... <gülüyor> Evet. Şimdi daha iyi. Rumi'yi duydum. Güzel. da mıyız? Peki. De, buradayız. Evet. evet devam e, ediyoruz. Şimdi kitaptan söz ediyordum. E, durağımız Hollanda. E, Arendt Van Damme karikatürün e, çizleri. O da bir binanın dıştan görünüşünü resmetmiş. Aynen e, Nikola e, Vado gibi. E, dışarıdan görüyoruz. İçeride de binanın daha doğrusu binanın altı tane penceresini görüyoruz. Şöyle, e, Her pencerenin önünde de kitaplarını okumakta olan çeşitli yaşlarda insanlar var tabii. De kendi hallerinde bir başlarına tabii, bireysel olarak e, o şekilde yaşıyorlar. E, kitaplarına görünmüşler. Ortak yanları okumakta oldukları kitabın adının aynı olması. Kitabın yazarı Albert Camus. Kitabın adıysa vega Tanıdık da. geldi değil mi? Ben sobat pinet. E, bana da tanıdık geldi. Ben de okumaya başladım. <gülüyor> evet. E, aslında 47 yılında e, e, basıldı, değil mi? ilk yayını. E, tam evet. 73 yıl geçmiş ve e, Kamil'in eseri Avrupa'da yeniden besteler olmuş. Besteler. Biz de erken, biz de erken davranabildik. Ve izinlerini de alıp Şimdi okumaya başladı evet. iki ay kadar sürecek evet. Ve Harika dinleyen yani çok hoşuma gidiyor Müthiş bir kitap tabak, değil mi? Evet. Aa, evet. Çok sevindim evet. Şimdi ee, Kuzey Dünes'in Aşılım Hollanda'dan Büyük Britanya'ya ee, Bakalım isterseniz e, Johnson Boris Johnson'un ee, Biliyorsunuz hastaneye kaldırılmış Karantina durumunda Kaç evet. eee... Şimdi korona virüsü sayesinde Britanyalılar bir başka efsaneyi anmaya başlamışlar. Önümüzdeki 12 Mayıs e, tarihinde 200. yaşı kutlanacak olan lambalı kadın. Yani Florence Nightingale. Evet, Şimdi bir diyor 1820. ki Clarence Nightingale pardon. 1820'de değil mi Kırım Savaşı'yla evet, önce evet. ön plana çıkan evet. sonra hemşirelik evet. mesleğine de son derece e, olumlu bir itibar kazandırdı kazandırmış zamanında Victoria kültüründe bir ikon olmuş diyor Wikipedia e, Kırım savaşında 53, 18-53 56 yıllar arasında e, selim yakıştığında görev yapmış ve gece Gündüz demeden elinde bir lamba yaralı askerlere bakmış onun için de kendisine lambalı kadın demiştir Şimdi, e, Kendisi de hastalanmış zaten. Evet, evet. Ee, bizim karikatürümüz e, Yorkshire Post'ta yayınlandı geçen hafta. Ee, Çizenin adı da Grand Bandiera. Donald ee, Nightingale'le birlikte günümüzün Sadık Çalışanlar'la bir şekilde anmış, onare etmiş. Donald Nightingale e, o zaman başlık başlığını taşıyor karikatür. Ee, siyah beyaz bir karikatür. Ee, sol tarafta e, Florence Nightingale'i siyah beyaz bir şekilde görüyoruz Zaman'ın kıyafetleri içerisinde Sağ metal bir tuma şapası var Sol elinde ise yukarıya doğru kaldırarak tuttuğu o e, ünlü gaz lambası İşte bu lambayı tıpkı bir e, olimpiyat meşalesi gibi e, Karikatürün hemen sağ tarafında bekleyen günümüzün Yani 2020 yılının hemşerisine devrediyor ee, bu modern hemşirenin de yüzünde hem maske var, hem de şeffaf bir koruma süperliği. Süperliğin üzerinde de MHS harflerini okuyabiliyoruz. Yani e, bir tür İngilizlerin e, Sosyal Sigorta Kurumu, SSK'sı olan Ulusal Sağlık Sistemi'nin baş harfleri. E, fakat sizler e, bu e, günümüzün hemşiresini renkli çizmiş. Yani onu, ona, onu renklendirmiş nedense her iki hemşirenin ortasında yatmakta olan hasta o siyah beyaz ee, sakalları bayağı da uzamış onun herhalde 200 yıldır beklemekten de olsa bilmiyorum yani evet. e, mutsuz bir görüntüsü var o hastanın fakat lambalı kadın meşalesini e, hemşireye devrediyor yeni güzel bir karikatür aslında evet, yeni hemşire tamamen maskeli evet Evet, evet. Şimdi e, e, İngiltere'den Macaristan'a gitmeyi teklif ediyorum. E, kısa bir uçuş olacak. Oradaki hemşire ve hekimlerin durumu sanki biraz farklı. Çünkü e, İngiliz financial financial e, Show Times'ın çizeri. Ceren'in belgisinin karikatüründe. E, o karikatürde İngilizler yok ama 4 başka ülkenin hekimlerini sıralamış. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru sayacak olursam, en solda yukarıda bir İtalyan, hemen yanında İspanyol, aşağıda bir Fransız ve sağda altta da bir Macar doktor görüyoruz. Dördünün de yüzleri maskeli. Kendilerini ve hastalarını tabii koruyorlar bu maske sayesinde. Yalnız karikatüre dikkatle bakınca arada küçük bir fark hemen göze çarpıyor. İspanyol, Fransız ve İtalyan doktorların yüzlerindeki maskeler normal. Yani bildiğimiz koruyucu maskelerden. Ee, ağız ve burunlarını artarak kendilerini ve hastalarını bürüşlerden kuruyor. Tamam. Ancak Mojar doktorun yüzündeki maske normal maske değil. Tersesinden düğümlenmiş bir e, beyaz kumaş parçası o da nedense. E, onun işlevi doktorun galiba ağzını sıkı tutmasını sağlamak, kapalı tutmasını sağlamak. Yani Konuşturmamak. Evet ağzı tamam. Ben karikatürü anlattım yorum sizin bilmiyorum. Anlamadım ama neyse kalsın. Peki. <gülüyor> Peki o zaman hemen Moskova'ya geçelim. Ruslar çok kızgın, çok öfkeliler. En çok da kime kızıyorlar biliyor musunuz? Ee, zenginlere kızıyorlarmış. Yarı yıl tatilinde Fransa'daki kayak merkezlerine özellikle de kur şövele giden zenginlere kızıyorlar. Çünkü hmm. e, iddia edildiğine göre virüs Avrupa'dan e, onlar sayesinde gelmiş, bulaşmış. Özellikle de Moskova'ya. Evet. Al ee, Almanya ve... için de aynı şey söyleniyor. İlk vakalar İtalya'ya kayak yapmaya gidenlerden çıkmış. Evet, evet, evet. E, Ruslar da bu, bu nedenle çok kızgınlar. Onlar en çok kurşövele gidiyorlarmış. E, Devlet Başkanı Vladimir Putin 25 Mart'ta o 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden %13 vergi alacağını ee, ve elde edecek gelirinde koronavirüsü savrığından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı. Ee, buna Robin Hood diyorlar. Bu hafta Duma'da görüş görüşecekmiş. Ee, ben Rusların bu popülist gazetelerinden konversi Konversant'da yayınlanan ve Tiyunin adlı e, bir karikatürcünün çizdiği e, karikatürü anlatmak istiyorum. E, Moskova'yı tamamen karikatürize etmiş. E, Kremlin'i bir ıssız adamın ortasında görüyoruz. Adada izole olmuş kentin etrafı da yüksek surlarla çizdili. Surların içi e, muhtemelen Kudul Meydan'da herhalde toplanmış. Yüzlerce kafa var, binlerce kafa çizmiş kafa. E, e, Kiyunin, e, bu e, karikatürün içine. Yani bütün Moskova ahalisi, e, ahalisi dehşet ve korku içinde içeriyi gözlüyor. Anlaştın? Kremli'yle e, hapsolmuş vaziyet. Evet, evet. Moskova başkanız, yalan başka. E, <gülüyor> son, yani ülkemize dönmeden önce son. E, bir Hindistan'a uğrayalım diyorum. E, Hintli karikatürcü Majlul. O da First Post.com'da e, çiziyor. Haber sitesini çiziliyor. Ee, Karikatüründe çok ilginç bağlı bir duruma dikkat çekiyor. Ee, şöyle aktarmaya çalışayım karikatürü Gördüklerimiz daha doğrusu. Karikatürün baş aktörü bir kim? Ee, kafasında bonesi var. Yüzünde maske tanımda. <gülüyor> Beyaz e, pabuçları var. E, doktor kıyafetinden e, cebinden sarkan e, stetoskop e, var. E, buna karşın ellerinde de kırmızı box eldivenleri var. Boks eldiveni takmış, karşısındaki o korkunç ölümlü canavarla dövüşmeye çalışıyor. E, o canavarın da çok sayıda elleri var. Her bir elinde de boks eldiveni. E, ve e, canavar doktordan e, çok sağa iri cüsseli. Çünkü canavar dev bir korona virüsü. Evet, virüsün evet. zaten o dikenleri yumruk evet, olmuş. Evet, o tüm gülü haline geldi. Ee, o virüs herkes onu e, çiziyor kullanıyor Şimdi tüm bu elverişsiz ve eşit olmayan duruma karşın Doktor belki rakibini dövecek Çünkü e, gardını falan almış ama e, Tuhaf bir durum var e, bu karikatürde Doktorun dikkatini dağıtan bir unsur var Ona engel olan birileri var Ellerini aldıkları e, taşlarla e, doktora saldırıyorlar Doktora savuruyorlar o taşları ee, bunlar bir takım bakışları da kötüce böyle eee Şimdi e, ben bu karikatürü yazdığımda ne yalan söyleyeyim pek bir anlam veremedim ilk Fakat e, biraz araştırınca da bir şöyle bir haber ulaştı. Hindistan'da eee koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden saat çalışanları bölge altı tarafından darp edilmiş. Yani bölge halkın saldırısında iki kadının da, iki kadın doktorun yaralandığı yazıyor bu haberde. Sağlık çalışanları ise polis tarafından kurtarılmış. Yani bütün dünyada sağlık çalışanları baştaki baştaki edilirken demek ki bazı yerlerde dünyanın bazı yerlerinde ki buna İsrail'e de dahil edeceğim galiba çünkü orada da bir takım Muhafazakarlar diyeyim, ee, sağlık sistemlerini ee, reddediyorlar, karşı çıkıyorlar falan filan. Ee, Hindistan'da da bu yapılmış. Şurada bu karikatürü bunun üzerine çizmiş. Evet, evet her yerde zaten bu düşmanlaştırma e, yanlı evet. Hindistan'da ve İsrail'de değil. Tabii Türkiye'de de var ve zaman zaman görüyoruz saldırılara uğrayan hem de kadın e, mesela e, sağlık çalışanları. Efendim, maalesef, maalesef. Bu Covid-19 insanın içindeki başka virüsleri de insanların içindeki başka virüsleri de harekete geçiriyor herhalde. Evet ee, ama tam tersi de var onu da ayrıca konuşuruz tabii. Mutlaka mutlaka iyilik daima baskın çıkacaktır diye umuyorum. Ee, ülkemize dönelim. Bir durum tespiti de Uykusuz dergisinden ee, Uykusuz'un geçen Haftaki kapağı ki sanıyorum imza yok ama Cem Dinlenmiş'in çizgileri bu. Ee, Cem dinle, Dinlenmiş çizmiş olmalı. Ee, Uykusuz'un bu e, karikatüründe, kapattaki karikatüründe e, hani sitlerde cambazlar ya da spor göstereninde sporcular böyle bir piramit oluştururlar. Birbirlerinin omuzlarına tırmanarak Omuzları, e, evet. yüksek bir piramit şekli vardır. E, bu e, karikatürde de öyle bir piramit oluşturmuş e, çizer cam dinlenmiş e, bu insanlardan e, piramitte cambazlar ya da sporcular yok onların yerinde e, en alt sırada şöyle e, sıralayayım e, yani o güçlü kuvvetlilerin olması en yerilerin olması gerektiği yerce tam aksine e, elindeki polisiyle e, bir herhalde depocu olsa gerek çalışan yani başında baretiyle yine bir inşaat işçisi görüyorum bir görüyorum. Hemen onun e, yanında göğsündeki ile daha cılız e, muhtemelen bir resepsiyon görevlisidir. E, o da bir çalışan. 18, e, 26, 18 olabilir bir e, Onun yanında bir sağlık e, çalışanı maskesi e, hemen, e, önlü ve Hemen mavi önlüğü ve başörtüsüyle bir ademedir tahminim. Ee, ve onun da yanında poşetlerini e, e, ellerinde tuttuğu kafasındaki kaskıyla muhtemelen bir motorize kurye şirketi çalışanı görüyoruz. Bunlar al sırayı oluşturuyoruz. Ee, ve bu çalışan kimse temsil ediyor. Onların omuzları üzerindekiler ise sırasıyla küçük bir kız çocuğu, e, yanında laptopuyla bir kız öğrenci, e, ortada yaşlı cana bir mini. Ee, büyük anne. Hemen e, onun yanında e, küçük bir kız çocuğu e, tutan bir gelmiş eşofmanlı bir e, baba e, ve bir çocuk daha var. E, bunlar da ikinci sırayı e, teşkil ediyorlar. E, bunların izi, omuzlarına basarak daha yukarı tırmananlar normalde aslında daha zayıf ve e, daha daha e, küçük olmaları gerekirken kilo vücütsi olarak e, tam aksine daha yapılılar. E, bunlar korsudunda kramatta giymiş, e, biraz kalantörler benziyorlar. E, bu ikisi de omuzlarında farklı olarak bir geniş ekran e, televizyon cihazı yüklemişler. Piramidin tepesinde onu tutuyorlar. E, televizyondan e, işte bir ses var ki bu da tamamen karikatür mantığına uygun oluyor. Televizyondan yükselen ses sesleniyor, dinleyen sesleniyor dinleyen, dinleyenleri, dinleyicileri. E, alttakiler işin için, ilk sıradakiler altta. Ortadakiler evde kalsın. üstekiler için de e, pamuk enerjileri e, anlamında bir laf e, ediyor. E, aslında halk e, bu e, sözlenen e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız. E, Putin de öyle yaptı zaten değil mi? Evet. Aynen öyle. Herkes orada değil mi? Evet, evet, evet burada. Seyrediyoruz, bakıyoruz. Dünya turunu da. Dünya Altın... turunu böyle bitirmiş oldum. Bitirmiş ee, oldum. Çok neşeli çok e, görüntü karikatürler maalesef yoktu bu hafta. İleride e, ne olacağını bilmiyorum ama e, tatsız. Evet. Seçilecek e, karikatür konusunda bir e, bilgi var mı? Ee, yok, hayır. Ee, öyle bir e, yarışma düzenlemedim, sormadım. Ee, çünkü toplaması çıkarması zor oluyor. Ee, evet. Ama haftaya ne zaman... şey yapmadım? Evet, haftaya böyle an, bir şey düzenleriz. Oyun mu kullanıyorum? Ee, tahmin Lütfen. edilebileceği gibi e, ve badan yana veba okuyanlardan <gülüyor> e, ve şey. Açık Radyo'nun sitesinde de baş yazı olarak bugün e, İskender Mavi Tuna'da insanlığın ortak tarihi Albert Camus'un ve bazı Açık Radyoda diye bir yazı var. Yani evet, Açık evet. Radyo'nun yıllar boyunca uzun yıllar boyunca e, çeşitli vesilelerle dünyadaki altüst oluşlar e, vesilesiyle dünyanın en önemli entelektüellerinden düşünürlerinden biri olan yazarlarının kamyoyu nasıl takip ettiğini izleyen de bir yazısı var. Dolayısıyla ikisini birbirine bağladım. Tamam. Ee, o halde emir büyük yerden e, uygun duyacağız. <gülüyor> Uygundur. Uygundur. Teşekkür ederim Yarın arkadaşlar. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz anlayışınıza. Yarın Efendim, okumalarında diyorum. buluşmak yapıyorlar. üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ben. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.